Selamünaleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz İlmi Al programıyla yeniden huzurlarınızdayız. İlmi Alet Lalegül adresinden gelen sorularımızı İsmail A. Fıkıh Kulu Üyesi Fatih Kalender hocamıza yönlendiriyoruz ve cevaplar alıyoruz. Sizler de sorularınızı yine bizlere bu adreslerden gönderebilirsiniz. Daha önceki programlarımıza da belirtmiştik. Çok mükerrer soru var. Tekrar eden sorularımız var. Bununla alakalı sizlerle soru göndermeden önce DeğerliGül TV.com teradesini ziyaret edebilir. Oradan sorularımızı tek tek inceleme imkanına sahip olabilirsiniz diyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok şükür. Allah razı olsun. Rabbim iyilikler versin. Cümlemize inşallah. Amin inşallah hocam. Bir Sorumuzla hemen başlayalım. Eşimle aramızda bazı sıkıntılar oluyor ve bazen aramızdaki tartışma şiddetleniyor ve ben affedersiniz defol git diyorum ancak kesinlikle boşama niyetim yok. Eşim bu sebeple aramızda nikahın olmadığını söylüyor ve ben bunu defalarca yaptım. Bu sebepten dolayı aramız daha da gelirdi. Eşimle ayrılmış olduk mu diye sormuşlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve vesselam ve selamu ala Resulillah ve sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve ba'du. Ee, boşama konusunu daha evvelki programlarda da aslında incelemiş idik. Yine konuyu özetlemek gerekirse, erkeğin hanımını boşaması genelde iki yolla olur. Ya açık bir şekilde, sarih diye tabir ettiğimiz, boşamaya vaz edilmiş olan, sıgaları kullanarak boşaması işte seni boşadım demek gibi e, veyahut da kinai lafzı diye tabir ettiğimiz başka anlamı da olan ancak boşanmadı da kullanılması muhtemel olan bir lafız ile hanımını boşaması. Hmm. İşte kardeşimizin ifade ettiği üzere işte git demesi. E, ancak birinci ifade yani salih tabirle boşama olmuş ise burada Hocanın niyetinin önemi yoktur. Hı -hı. Boşama niyetim vardı veya yoktu şeklinde bir sorgulamaya gerek kalmaksızın bir erkek hanımına, boşamaya mahal olan bir hanıma seni boşadım ifadesini kullanmış ise burada talak vaki olur, boşama tahakkuk eder. Hı -hı. Ancak kinayi ile hanımını boşamak istemişse veya kinayi lafzını kullanmış ise, işte kardeşimizin sualinde olduğu üzere, affedersiniz default git demiş ise Hı. ki bu hoş olmamakla beraber bu ifade. Burada e, bu lafzın boşamada kullanıldığına dair bir karine olması gerekir. Bu karine içinde iki durum vardır. Ya niyet yani ben bunu boşama gayesiyle söyledim, Hı -hı. boşama niyetiyle bunu ifade ettim demesi veyahut da müzakere-i talak dediğimiz o anda boşamadan bahsediyorlardı. Hanım ile aralarındaki diyalog boşamaya tahallük ediyordu ve o esnada bu tabiri kullandıysa Hı -hı. o da bir karine olmuş oluyor. Yani Hı -hı. aslında kişinin niyetinin o olduğuna dair bir karine olmuş oluyor. Şimdi burada kardeşimiz diyor ki biz tartışıyoruz, ediyoruz ve bu tartışmada işte kızıyorum. Boşama niyetim olmaksızın ki bunu ancak onun beyanıyla anlayabiliriz. Evet. Böyle bir niyetim olmaksızın e, bu tabiri kullanıyorum diyor. Yani yanımdan çek git veya buradan uzaklaş e, şeklindeki bir gayeyle bunu kullanıyorum dediği zaman bu lafız kine lafzı olduğu için e, ve niyeti de boşamak olmadığı için bu lafızıyla boşama tahuk etmez. Dolayısıyla bunların hala da nikahı farklı ifadeler kullanmamışlarsa devam etmektedir. Evet. Tabi kardeşimize vereceğimiz cevap budur. Ancak burada başka bir meseleye de temas etmek gerekir. Yani evlilik bir hayat ortaklılığıdır, daimi olan. Hatta bir ömür değil, ahirette de devam edecek olan bir ortaklılıktır. Evet. Bu sebeple ortaklar arasında fedakarlık olması elzemdir. Bu bazen erkek yapacak, bazen de hanım tabii ki fedakarlık yapacak. Bu karşılıklı olur, tek taraflı olmaz. Ve burada esas olan da saygıdır. Saygı var olduğu müddetçe sevgi var olur ve sevgi var olduğu müddetçe de o yuva ilelebet devam eder Allah'ın izniyle. Ama eğer saygı gidecek olursa bunun akabinde sevgi de gider ve sevgi gittiği zaman o yuva yıkılmaya mahkum olur. Belki devam etse de eğriti bir şekilde devam eder bir yerden patlak verecektir. O yüzden burada saygı konusunda e, asla taviz vermemek gerekir. Tabii karşı taraftan saygı bekliyor isek biz de o saygıyı karşı tarafa evet. göstermemiz gerekir. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Yani bu ifade belki boşamayı gerektiren bir ifade olmasa da e, bir kocanın hanımına bu gibi tabirleri kullanması nahoştur. Hiç hoş bir ifadeler değildir. Saygıya zarar getireceği ifadelerdir ve saygının neticesinde de bu sevgiye de evet. haler getirecektir. O yüzden daha yumuşak, daha edepli. İnsan kızabilir, ee, karşı tarafın yapmış olduğu hal ve hareketlerden dolayı sinirlenebilir. Ama sinirli olduğu zaman akli düşünme yerine hissi davranabilir. Evet. İşte bunu bildiğinden dolayı kişi o meclisi terk etmeli. Yani kendisini başka bir şeyle meşgul etmeli ki sonunda e, işte sıkıntıya düşürecek bir takım ifadelerde bulunmaması. Evet. Bu kadın tarafı içinde yani kız tarafı içinde geçerli, erkek tarafı içinde geçerli. Bunu hayatımıza düstur etmemiz gerekir. Yani kızgınlık anında karar vermek doğru olmaması. Edebul-kazi meselesi vardır fıkıh kitaplarımızda. Yani hakimin de hakimlik esnasında, kada esnasında ne olması, hangi tavırlar içinde bulunmasıyla alakalı. Denir ki işte çok şiddetli aç olduğunda veya kızgın olduğunda asla hüküm vermez, vermemelidir. Niye? Çünkü akli değil o zaman hissi hareket edecektir. Hı. Hissi hareket ettiği zaman da hata yapması muhtemeldir. Evet. dolayısıyla burada da koca gerek olsun hanım olsun sinir söz konusu olduğu zaman onu terk etmek o meclisi bırakmak başka bir şeyle meşgul olmak ta ki sinirimiz yatışana kadar yatıştıktan sonra ne söylenmesi gerekiyorsa da güzel bir lisan ne söylemek gerekir aramızdaki saygıyı muhafaza edebilmek saygı muhafaza edildiğime Allah'ın sevgi de devam edecektir evet. inşallah özellikle medreselerde veya bazı vakıflarda adam muhaşeret dersleri veriliyor ki evet. e, hani belki Arapça öğreniyoruz Kur'an-ı Kerim hafızlık birçok e, ilmi öğreniyoruz onun yanında böyle bir dersin olması da e, ilerleyen zamana veya bütün hayatımız boyunca bizi aslında Şüphesiz eğiten güzel bir yani ders. Yani bizim e, gerek ailevi meselelerimizde veya ticarette uğraşan kişilerin ikili ticari meselelerinde veya eğitmense talebesiyle olan diyaloğunda veya bir yerde çalışıyorsa işvereniyle, işverense işçisiyle olan diyaloğunda bunlar önemli şeylerdir. Evet. Yani her halükarda saygıyı yani karşı tarafın bize saygı duymasını istiyorsak biz de ona saygı duymak zorundayız ve bu manada incitmeden konuşmak zorundayız ki evlilik bu konuda daha da önemlidir ee, bir de yani evlenmemiş olan kardeşlerimiz evlenme sürecinde olanların da buna dikkat etmeleri yani eş seçiminde e, değişken olan fani olan bir takım vasıflara itibar etmemeli daimi olan çünkü yuva anlık değildir devam edecektir yani fani olandan kastettiğim anlıktır. Güzellilik anlıktır. İşte ne bileyim şehevi duyguların tahriki anlıktır. Belli bir zaman sonra ünsiyet olacak ve alışı alışıla gelecek. Evet. Artık o dünyanın en güzel hanımı veya dünyanın en güzel o erkeği kişinin gözünde olağan bir durum hale gelecektir. Ama e, ahlak böyle değildir. Ahlakta devamlılık vardır. Dolayısıyla bu konuda da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın teşviki de e, dindar olanını tercih et derken, burada dindarlılık gerçek manada İslami ahlaktır. Evet. E, ahlak sahibi olmaktır ki e, bu da eşlerin birbirlerini seçme konusunda aslında en büyük bir kriterdir. Evet. Rabbim muvaffak etsin inşallah. Anladım. Hocam e, biraz önce dedik ya, hem bu dünyada hem de ahirette beraber olacağız diye bir şey söyledik ya. <gülüyor> evet. e, burada şöyle bir şey aklımıza geldi. Daha doğrusu bir teyzemizin e, bize söylemiş olduğu bir şey vardı. Ee, ilk eşi vefat etmiş, ikinci eşi de e, yeni işte evlenmiş, o da vefat etmiş. Şöyle bir şey diyordu, ben işte ilk eşim için, ikinci eşimden kalan parayla ilk eşim için hayır yapıyorum diyordu. Ahirette hangisiyle beraber olacağım, orada buluşacağım Şimdi diye soruyorlardı. İnsan cennete gittiği zaman, evet. ki Müslümanın gideceği yer orasıdır. Allah'ın izniyle orada e, keder yoktur, üzüntü yoktur, sıkıntı yoktur. Ne arzuladıyor ise o arzusu gerçekleşecektir. Dolayısıyla bu gibi söylemlerde net olarak şöyle olacak böyle olacak değil. Allah-u Azimüşşan cennete giren her bir kimseyi razı edecektir. Ne istiyorsa olacaktır. olacak. Yani böyle diyecek olursak birinci eşiyle beraber olmak istiyorsa birinci eşiyle, Hı -hı. ikinci eşiyle beraber olmak istiyorsa ikinci eşiyle. Yeter evet. ki cennetlik olsun. İnşallah. Yani hocam. burada hedef e, cenneti kazanmak. Yani dolaylı olan Allah'ın rızasını kazanmak olmalıdır. Evet hocam. Bir, bir cennette hüzün var. yok, cennette sıkıntı, sıkıntı yok. yok evet. Cennette e, pişmanlılık ahirette var. Şu bağlamda var. Allah muhafaza cehenneme giden zaten pişman. Hmm. Cennette olan da teşkil biraz daha fazla kazansaydım veya işte şu vaktimi de şurada harcasaydım hmm. da makam varsaydı. Ama bu cennete girene kadar, cennete girdikten sonra artık bir hüzün, bir mutsuzluk, bir keder söz konusu değildir. Evet, bazen diyorlar ya hocam yani amel işte e, zikir çekiyorsun, beş vakit namazımızı kıldık. Ondan sonra orucumuzu tutuyoruz, zekatımızı veriyoruz, hacımızı yapıyoruz, kurban kesiyoruz, normal ibadetlerimizi yapıyoruz. Ee, bunun üstüne niye biz zikir yapıyoruz veya farklı nafile namazlar kılıyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz dendiği zaman şöyle bir şey diyordu değerli hocamız. Ya bu dünyada bir normal giriş katlı oturmak var, villada oturmak var, bağbostan içerisinde oturmak var. Bunun gibi bir şey diyordu. Evet. Cennet hayatında biz ne kadar çok şey istiyorsak, makam istiyorsak bu dünyada ona göre yatırım yapacağız. Şüphesiz, şüphesiz. Evet. Şüphes. Bir diğer sorumuz hocam. Nasip olursa Ümre'ye gideceğim. Şöyle bir sıkıntım var. Ayak tabanımda yarıklar var. Melem kullanıyorum. Melemin kokulu olmamasına dikkat ediyorum. Sorum şu. Umre tavaf ve say yaparken tavaf patiği giysem bir sakınca olur mu? Çıplak mermere basmam hastalığımı artırıyor. Benim için bir zaruret var. Caiz olur mu? Bir de vazifelerimiz bittiğinde eşimle birbirimizi tıraş edebilir miyiz demişler. Muhtemelen soruyu soran kardeşimiz erkek. Evet. Çünkü ihram yasakları erkek hı hı. açısından şekle de hitap ediyor. Çünkü kadının çorap giymesi veya patik giymesinde bir sıkıntı yok. Ama bir erkek ihrama niyet ettiğinde ihram elbisesi diye tabir edilen izar ve rida alt peştamal ve üst, üst peştamal alır ve üzerinde dikişli bir elbise bulunmaz. Hı hı. Başına takke koymaz işte ayaklarına çorap ve emsali ayakkabı tarzında bir şey de giymez. Bu kardeşimiz diyor ki benim bir mazeretim var. İşte ayağımda hastalıklar var. Bundan dolayı işte merem kullanıyorum. Bunun kokulu olmamasına dikkat ediyorum ki etmesi gerekir. Hı -hı. Çünkü e, Hanefi mezhebine göre e, ihramlı olan kimsenin koku kullanmaması derken maksut koku olma şartı yoktur. Yani kendisinde <gülüyor> koku olan, esans olan bir şeyin de vücuduna temas etmesi yasaklanmıştır. Hı -hı. Ama Şafi mezhebinde maksut koku olmalıdır. Yani buna göre mesela diyelim ki vazelin sürdünüz kokulu bir vazelin Şafii mezhebine göre maksat yumuşatmasıdır, orayı iyileştirmesidir. Ondaki koku yani kişi koku sürmek için vazelin sürmez. Evet. Bu ise bunun zararlı olması şafi fıkhına göre ama hanefi fıkı böyle değil. Dolayısıyla evet. bunun kokulu olmaması hakikaten elzemdir, lazımdır. Hı -hı. Bu noktada dikkat etmesi güzeldir. Ee, diğer bir nokta ise diyor ki ben işte e, bu tavaf mestigiyim yani tavaf Patiği giyim. Bildiğimiz kadarıyla tavaf patikleri diye piyasada satılan patikler meskabilinden ayağın üst tarafını örten bir konumda. Bu ise ihram yasağının işlenmesi demektir. Eğer bu yasak 12 saat ve fazla işlenecek olur ise kurban cezası, 12 saatten daha az işlenecek olursa sadaka cezası. Ama kardeşimize şöyle diyebiliriz. Yani bu cezayı gerektiren bir durum yapma temiz, altı temiz olan terlik. Yani üstü açık olan bir terlik giyebilir. Hı. Çünkü tavaf alanında, orası şu anda mescidin içine mülhak olduğu için namaz kılınan bir mahaldir Temiz evet. olmalıdır. Normalde biz terlikle tavaf yapmanın edebe aykırı olduğunu ifade ederiz. Hı. Ama burada bir madem ki zaruret var, bir ihtiyaç vardır. Temiz olmak kaydıyla yeni almış olduğu olabilir. Yani evinde giyebileceği bir terlik. Bunu bu şekilde ifade edelim. Otellikle tavafını da yapar, sayını da yapar. Bunda herhangi bir cezayı gerektiren bir durumda olmaz. Maksat ayak tabanının mermere evet, temas evet. etmemesidir ki bunu sağlar. Veyahut da ihram e, bu şeyde tavaf patiyi diye satılan patikleri alsa onun üzerini keserse yani ayağın üst tarafı meydana gelecek şekilde yerler bırakacak olursa bunda da bir sıkıntı olmayacaktır. Evet. E, i̇kinci suali de vardı. İkinci suali, bir suali vazifelerimiz bittiğinde eşimle birbirimize tıraş edebiliriz. Edebilirler. E, yeter ki vazifeler bitmiş olsun. İlla ki ihramsız bir kimsenin tıraş etmek zorunluluğu yoktur. Yani benim vazifem bittiği zaman kendimi dahi tıraş edebilirim. Sizin vazifeniz bitti, benim de bitti. Birbirimize tıraş edebiliriz. Böylece ihramdan çıkmış oluruz. Evet hocam. Bir diğer sorumlusal hocam, benim 200 bin TL'lik bir tane evim var, bir de 100 bin TL'lik arabam var. Hiç borcum da yok, birikmiş param da yok. Üzerinden bir yıl geçti, evim ve arabam her yıl değer kazanıyor. Şimdi ben bu malın zekatını vermem gerekiyor. Evet. Şimdi zekat babında özellikle uruzu ticari diye tabir ettiğimiz Hı. yani ticaret mallarında aranan unsur bir nisaptır. Bir de havlanil havil diye tabir ettiğimiz üzerinden bir yılın devran etmesidir. Evet. Ancak bu asli mallar, ihtiyaç malları olmamak kaydıyla hmm. kişinin evi, oturmuş olduğu ev ihtiyaçtır, asli ihtiyaçtır. Dolayısıyla onun değerinin çok yüksek olması veya çok düşük olması sonucu değiştirmez. Evet. O buraya katılmamalıdır. Binek kezalik asli bir ihtiyaçtır. Hı. Onun da değerinin yüksek veya düşük olması sonucu değiştirmez. Bunun haricinde nisaba tahallük eden bir malı parası var mı veya ticaret yaptığı bir malı var mı? Hı. Ee, tabii bu e, ticaret irtibatlandırdığımız zekatta diğer baplar da vardır. İşte yayılım hayvanları varsa onun zekatı ayrıdır. Arazi mahsulü varsa onun zekatı ayrıdır. Onlardan bahsetmiyoruz. Evet. Ama bu kişinin eğer kenarında nakit bir parası varsa ve bu nisapsa üzerinden de yıl geçmişse o paranın zekatını verir. Evinin değil. Arabasının değil. Hı hı. Veyahut hatta bu kişi ticaretle uğraşıyor. İşte bakkalcıdır diyelim. bakkalında malzemeleri vardır. Bunlar alsat yaptığı mallardır. Bunların da miktarı nisaba ulaşıyor ise bu da zekatını verecektir. Bir malın değer kazanması demek nami olması demek değildir. Yani kardeşimiz buradan karıştırıyor. Evet. Diyor ki evin prim yapıyor, değerleniyor. Araban prim yapıyor. Gerçi ticaretçiler arabanın prim yaptığını pek kabul etmezler. Evet. Ee, yani kazanıyor gibi zannediyor ama araba hiçbir zaman kazanmadığını tamam. söylerler. Konumuz o değil neyse. Ee, ama belki öyle dahi olsa yani prim dahi yapsa kazanmış olsa da bu senin aktif olarak ticaret yaptığın bir kazanç değildir. Parada hükmi nema vardır. Yani paranın bizati kendisinde ticaret yapmasanız da yastık altında da olsa potansiyel olarak para al ver içindir. Evet. Yani bizati paranın kendisi maksut değildir. Para bir araçtır. Maksuda ulaştırabilme adına bir Hı -hı. araçtır. Dolayısıyla paranın varlığı hükmen nema var kabul edilecek ve zekata tabidir. Evet. Ama ayın öyle değil, eşya öyle değil. Almış olduğun eşyayı sen alsat şeklinde arttırmıyorsan, Reelde hakiki manada e, bunun ticaretini yapmıyorsan onun kendi kendine değer kazanmasının bir önemi olmayacaktır. Dolayısıyla bunu zekata tabi kılınır şeklinde değerlendirmek yanlış olur. Netice olarak kardeşimizin sorusunda ne evine ne arabasına zekat vermekle mükellef değildir. Evet ee, bu bölümün ilk bölümünde son sorusunu paylaşalım hocam. Bir araba aldı abim kendi parasıyla sonra bu arabanın yarısını bana hediye etti. Ben medrese öğrencisiyim. Fıkıh tersini şöyle okumuştuk. Bir malın bir kısmı bir başkasına verilemez. Ben bunu abime söyledim. O ben verdim gönüllü zahsı dedi. Almam caiz olur mu? Şimdi Kardeşimiz medrese talebesi ki kendisi de ifade ediyor evet. zaten. Bilmiş olduğu mesele doğru ama eksik. Evet. Hmm. Ee, tabii bunu öncelikle şöyle anlatmamız gerekir. Madem ki medrese talebesi bunu soruyorsa biraz evet. daha ilmi olarak meseleye bakmamız gerekir. İslam hukukunda bir muavaza, alışveriş vardır. Bir de meccanen, karşılıksız olarak bir şey vermek. Buna hibe diyoruz. Alışveriş hibeye nispetle daha kavidir, daha kuvvetlidir. Yani ben size bu bardağı veriyorum, karşılığında sizden bir bedel alıyorum. Evet. Buna muavaza akti <gülüyor> Böyle olduğundan dolayı burada icab ve kabul diye tabir ettiğimiz ben bunu size sattım siz de bunu aldım dedikten sonra rakamda anlaşarak burada alışveriş bitmiştir ve alışverişin hükmü tahallük eder. Evet. Yani Artık bu malın teslim alınması veya paranın teslim alınması alışverişin sıhhati için şart değildir. Hı -hı. Hatta o parada veya o malda mülk edinmenin de şartı değildir. Ha, bazı şartlar vardır işte tasarruf hiç olabilmesi için teslim alması şarttır denilir. O ayrı bir konu. Hı -hı. Yani buna şöyle bir örnek verebiliriz. Diyelim ki ben elimdeki bir malı size sattım. Siz de o malı aldınız. Ondan sonra daha henüz malı teslim almadan ben ahirete intikal etsem veya siz ahirete intikal edecek olursanız o mal benim varislerime değil sizin varislerinize hmm. kalır. Veya sizden alacağım olan o rakam benim varislerime kalır. Evet. Sizin varislerinize kalmayacaktır. Bu ne demektir? icap ve kabul yapmakla alışveriş kesinlik sağlandıktan sonra o malın teslim alınması akdin sıhhati için şart değildir. Hmm. Bu dediğimiz normal alışverişlerde evet. yani muavazada. Hibe böyle değildir. Hibe yani hediye karşılığı olmaksızın o kişi o şeyi karşı tarafa vermektir. Hmm. Burada bir noksanlılık olduğu için İslam fıkhında bunun tamamlanması kabza bağlıdır. Yani teslim kesinlikle. almaya bağlıdır. O yüzden fukaha der ki yani mukarrar olan bir kaidedir. <gülüyor> Hibe ancak teslim ile tamamlanır. Hmm. Söz gelimi ben bunu size hediye ettim desem, sizde hediyenizi kabul ettim deseniz bu mal daha henüz sizin mülkünüze girmedi. Ta ki bunu Anlam siz arka. almadıkça, teslim almadıkça veya teslim almanıza ben imkan vermedikçe. Alışverişle arasındaki fark. Evet. İşte bu nedenden dolayı Kitaplarımızda denir ki hibe, madem ki oluşabilmesi karşı tarafın teslimiyle alakalıdır, o zaman teslime halel geberen, teslime zarar getiren her türlü nesnede hibe geçerli olmaz. Hmm. O yüzden kardeşimiz diyor ki işte e, ortak olan bir malın hissesini karşı tarafa hediye etmek caiz değil. Hmm. E, bu aslında kaynaklarımızı iki şekilde irtibatlandırır. Taksime kabil olan mal, taksime kabil olmayan mal. Ne demektir? Taksimi muhtemel olan, yani taksim edebileceğimiz bir mal. 100 kilo buğday var, bunu bölebiliriz. Evet. İşte ne bileyim, ekmek var, yarı yarıya bölebiliriz. Bölünmesi muhtemel olan. Ama araba var ki araba bölünemez. Yani ay ortaklaşa bir arabamız var. Yarısı ön tarafı sizin olsun, arka tarafı benim olsun. Böyle bir şey olmaz. Bu taksime kabil değil. Evet. Taksime kabil olan mallarda, Taksim etmeden hissenin hediyesi teslim gerçekleşemeyeceğinden dolayı caiz olmadı ifade etti. Ta ki teslim edilmedikçe. Yani benim işte şu bir yığın buğday var. O buğdayın yüzde bana aittir. Onu sana hediye ettim desem burada bir teslim gerçekleşmeyecek. Ancak teslimi nedir? Onu ayırıp size vermem nedir? Evet. Vermedikçe bu hediye olmadı. Ama bir mal eğer taksime kabil değilse ev gibi... Araba gibi, arsa gibi burada test, test yani onun ayrılması, taksim edilmesi mümkün değil demektir. Dolayısıyla bu manada bunun hissesini hediye etmekte hiçbir sıkıntı olmaz. Yeter ki karşı taraf o hisseyi aldığına dair elinde bir sertifika, bir beyan. Yani fukken veyahut işte günümüz örfünde bu malı bu teslim aldı denilebilecek bir durum olsun. Hmm. Şimdi buradaki kardeşimiz diyor ki işte abim bir araba aldı diyor. Arabanın yarısını bana hediye ediyor. Hmm. Oysa araba taksim edilemeyecek bir maldır. Bunu hediye ettiği zaman işte bu da talebi olduğu için öğrenmiş ki hediye olur mu olmaz mı? Ya ben verdim oldu. Aslında e, ben verdim oldu değil ki zaten bu olmasında mani bir durum yoktur. Evet. Ben sana bunun hissesini işte gerekirse e, resmiyette ruhsatta yarısını hmm. senin üzerine verdim. Eğer o bir gayrimenkul ise tapusunun yarısını sana verdim. Hmm. Bunda herhangi bir sıkıntı olmayacak. Ta, e, teslim... E, Taksimi mümkün olan mallarda ise taksim etmedikçe yani karşı tarafa teslim Vermedikçe. etmedikçe hibe gerçekleşemeyeceği için mümkün hmm. değildir. Yani evet. meseleyi böyle Bunu algılamamız gerekiyor. Yani çünkü yibenin gerçekleşebilmesi karşı tarafın teslimine bağlı. Evet. Ve teslim olmadığından dolayı bu malın mülkiyeti hala bana ait demektir. Evet. Bunun mantığı bu şekildedir. Bunu böyle belirlememiz gerekir inşallah. Evet hocam. Kısa bir araya gidiyoruz inşallah. Kıymetli izleyenlerimiz kısa bir aranın akabinde yine İlmihal programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizler de sorularınızı yine bizlere ilmihaletlealegül.tv.com teradisinden gönderebilirsiniz. Temmettiği izleyenlerimiz İlmi programımıza devam ediyoruz. Bir başka sorumuz hocam. Kişinin hiddet halinde düşünmeden ve kalben inanmadan ben adiyim, kitapsızım demesi, hiddeti dinince söylediğini fark etmesi kişiyi dinden çıkarır mı diye sormuşlar. Aslında birinci bölümde de ifade ettiğim Hı. üzere insan kızdığı zaman, sinirlendiği zaman akli değil hissi davranıyor Aynen. ve hissi davranması neticesiyle ağzından sadır olacak bir takım sözler onun aleyhine dönüyor. Hı -hı. Kardeşimizin ifadeleri de aslında bu yöndedir. E, Tabi bu ifadeler özellikle ikinci ifadesi hakikaten nahoş bir ifade. Hı -hı. E, kullanılmaması gereken bir ifade. Bununla kişi iman dairesinden çıkar mı çıkmaz mı? Tabi buraya e, girmeden önce e, geçenlerde İmam Malik'in muvattağını okurken bir olayı aktarıyor İmam Muhammed. Arkadaşlarla bunu okurken dikkatimizi çekti. Ömer, Hazreti Ömer radıyallahu teala döneminde halife iken Yemen tarafından bir kişi geliyor ziyaretine. O da Yemen'deki durumları soruyor. Yani oraya tayin etmiş olduğu vali var. Bu Musaile ile Şari radıyallahu teala i̇şte ondan soruyor. Halktan soruyor nedir durumlar diye. O da orayla alakalı devlet başkanına e, bilgi veriyor. E, bilgi verdikten sonra Hazreti Ömer e, sualinin devamında diyor ki böyle fevkalade bir olay oldu mu oralarda? Böyle nadir olan, hmm. hiç buku bulmayan bir şey oldu mu? Deyince o zat da diyor ki oldu diyor. Hazreti Ömer soruyor nedir ne oldu? İşte Müslümanlardan biri irtidad etti, dinden çıktı. Sonra ne yaptınız diyerek irtidadın irtidatın ile alakalı mesele. Dikkatimizi çeken nokta şu. Yani dinden çıkmak hakikaten büyük bir şeydir. Evet. Ama e, demek bir şey ne kadar büyük olursa olsun çok fazla te, e, devran olduğu zaman yani insanlar maalesef onunla çok fazla iştigal ettiği hmm. zaman insanın gözünde büyük gelmez. Daha da ki, nadir olan şeyler büyük gelir. Ama o dönemde ne derece bu nadir oluyormuş ki Hazreti Ömer fevkalade bir şey oldu mu sorusuna böyle bir cevap alıyor. Hmm. Oysa günümüze baktığımız zaman insanların dinden girmesi veya çıkması çok adi, çok normal bir halmiş gibi. Ki aslında bu da kıyamet alametlerindendir. Bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. İnsan evine akşamleyin imanlı girecek, sabahleyin imansız çıkacak. Veya imansız çıkacak, imanlı girecek. Bu derece çabuk bir şekilde iman gelecek ve gidebilecek. Bu nedir? İşte gerek yazılı olsun, gerek görsel olsun bir takım ee, işlemlerde tasvip etmemesi gereken bir şeyi tasvip eder. Gülmemesi gereken bir şeyi de güler. Kabullenmemesi gereken bir şeyi kabullenir. Bu şekilde imanı gider veya gelir. Rabbim muhafaza etsin. Ee, Tabi burada şunu da ifade etmek gerekir. Ee, daha önceden de konuşmuştuk. Tekfir ile küfür arasında fark vardır. Yani bir lafzın küfür lafzı olması Ayrı değerlendirilir. O lafsu kullanan kimseye sen kafir olduğunu demek farklı değerlendirilir. İki örnek verelim. Diyelim ki bir lafız düşünelim. Bir söz, bir eylem düşünelim. Bu sözün veya bu eylemin on tane yorumu olsa. Bu on yorumunun dokuzunda bir sıkıntı yok. Bu lafız insanı küfre sokmaz. Ancak bir yorum vardır ki bu lafzın küfür lafzı olduğunu ifade ediyor. Alimler o lafzı küfür lafzı olarak değerlendirir niye şüphe vardır ihtimal vardır. Evet. Bakın en ufacık bir ihtimal lafsı küfür lafızları arasında zikredilmeye gerektiriyor. Hı hı. Ancak tekfir konusu yani müşakkaslaştırmak. Ahmet sen kâfir oldun, Mehmet sen kâfir oldun, Hasan sen kâfir oldun diyebilmekte ise bunun tam aksinedir. Yani bir şahıs düşünelim ki bir eylemde bulundu, bir sözde bulundu ve o sözün on ayrı tevili var hı hı. ve on ayrı teviliğin dokuzu küfrü gerektiriyor. Ancak bir tanesi küfrü gerektirmiyor. Biz o bir tanesiyle bakarız, o kişiye kafirsin demeyiz. Evet. Bunu şunun için ifade ediyoruz. Kitaplarımızda küfür lafızları beyan edilirken o küfür lafızlarından kaçınabilme adına beyan edilmiştir. Yoksa o küfür lafzını kullanan bir şahsa sen kafir oldun deme hakkını bize vermez. Evet. O yüzden buradaki kardeşimiz e, hakikaten küfrü gerektiren bir ifade. Kitapsızlığı ki burada e, ilahi kitap olan Kur'an eğer kastediyorsa bu doğru olmayan bir ifade. Ama bunu kullanırken orada farklı bir niyet, farklı bir mülahaza, farklı bir tevilat söz konusu olması bile direkt o kişiye kafirsin tabirini kullanmamız da doğru değildir. Ona tavsiyemiz bu gibi lafızları asla kullanma. Hı hı. Yine kelime-i şehadet getir, imanını tazelesin. E, nikahı varsa nikahını da tekrardan iki tane çocuklarının yanında da olabilir. Bu lüçağın ermiş. Hı hı. E, i̇ki tane erkek veya bir erkek iki bayanın huzurunda ve kabul ederek bunu tazelemesini tavsiye ederiz. Hı hı. Ama dediğimiz gibi yani tekfir konusunda çok hassas olmamız gerekir sen kafir oldun sen şöyle oldun demek Hı. yanlıştır. Çünkü eğer isabet edemezsen o küfür kişiye dönecektir. Evet. Allah muhafaza ee, bu konuda çok dikkat. Yani attığını vurmak zorundasın. Vuramadın mı o kurşun sana geleceği kesinlikle. kesindir. O zaman kesin vuramayacağın bir noktaya atış yapmak da kesinlikle aklı senin değildir. Evet hocam. Zaman geçtikçe büyük günahları hep küçük görüyoruz dedik ki hocam işte günümüzde faiz mesela evet. sistemi e, önceden faize Kimse yanaşamıyordu, yaklaşamıyordu, korkuyordu. Evet. Ee, şimdi bakıyorsunuz hemen hemen her işte belki her ortamda faiz Maalesef. veya zina konusu önceden insanlar ne kadar kaçınıyordu. Şimdi artık her yerde kıyamet alametleri dediğimiz gibi hocam e, yavaş yavaş. Şimdi insanda ünsiyet vardır yani alışkanlık vardır. Bu nimete de külfete de böyledir. Yani bir insan diyelim ki bir şeyi haz edersin, bir araba almak istersin veya bir ev almak istersin. Ona ulaşabilmek için böyle gayret sarf edersin ve o senin gönlünde hoşnuttur. Evet. Ama elde ettikten sonra, aradan belli bir zaman geçtikten sonra artık olağan olur. Olağan olur İlk yani. almış olduğun hazı ondan almazsın. Ha keza bir insan bir günaha düştüğü zaman imanı gereği, o günahtan dolayı çok sıkıntı çeker, çok, çok yıpranır. Ama o günaha devam ettiği zaman bir ünsiyet oluşur ve o eski o yıpranması gider. Artık gelen bir durum Hı. hale gelir. Hı. İşte bu noktada e, yani insanda var olan bu ünsiyet hasleti insanda vardır. Yani dünyada vardır. Hı. Dünya hayatında bu vardır. Nimette de külfete de. Yani bir ağrın geliyor o ağrı dayanılmaz gibi geliyor. Veya başına bir musibet geliyor o musibete dayanılmaz diyorsun. Ama zaman geçtikçe alışıyorsun eski hale dönebiliyorsun. Hı. Eskiden gülebildiğin gibi, şimdilik de gülüyorsun. Şakalaştığın gibi yine şakalaşabiliyorsun. Oysa o musibet başına geldiği anda dünya yıkıldı diyorsun. Evet. Her şey bitti diyorsun. Ama öyle olmuyor. olmuyor. Ünsiyet. İşte bunu bilmemiz gerekir. Günahlara da ünsiyet kesmediyecek bir duruma gelmemek. Yani günaha girdin, Allah muhafaza ona devam etmek Günah olduğunu bilerek devam etmek Hı -hı. ki zaten günah olduğunu inkar etmek insanı iman, i̇man dairesinden çıkartır. Yani. Bilerek devam etmek alışkanlığa sebep verir, ünsiyete sebep verir. Bu sefer kalbinde ona karşı olan o vahşet yok olup gider. Seve, Allah maalaza, günü, O Allah da muhafaza. normal bir hale gelir ki o da Müslüman'da olmaması gereken bir haldir. Evet hocam. Rabbim muhafaza buyursun Aha. inşallah. Bir başka sorumuza devam ediyoruz hocam. Av döneminde yurt dışından devlet aracılığıyla gelen Müslüman olmayan avcılara ücretli rehberlik yapmak caiz midir? Şimdi burada kardeşimizin muhtemelen bu soruyu sormasındaki gaye gayrimüslimler av yapacak. Hı hı. Oysa İslam usullere göre avcılığı yapamayacağından dolayı hayvanı mundar edecek hı hı. ve meşru olmayacak. Ben de meşru olmayan bir şeye yardımcı olduğumdan dolayı günah evet. girmiş olur muyum şeklinde. Oysa rehberlikte kastedilen bir anladığımız kadarıyla işte ormanda kaybolmasın. E, nerelerde avcılık yapabilir veyahut da işte yasak olan şeyleri avlamasın. Hı -hı. E, olur ya devletin çünkü politikası vardır. Şu mevsimde şu hayvan Vay, yasaktır armanca. denilebilir e, amme menfaati için. Bu açıdan bir rehberliktir. Hı -hı. Yoksa gayrimüslim kendince bir av yapıp da o avı kendisi de yiyorsa biz o konuda ona müdahil olmayız. Hı -hı. O konuda ona karışmayız yeter ki sizin vermiş olduğunuz hizmet meşru bir hizmet olsun ki